Abdülkadir Geylani ve eserahum, İmam Gazali, İmam Şerani, Mevlana gibi büyük insanların, zatların kitaplarına sonradan ekleme çıkarma yapılmış mıdır? Tabi olmuştur ama bu ne kadar olmuştur, <gülüyor> ne çapta olmuştur Allah Teala bilir. Bununla alakalı heyetler kurmalı, kardeşlerimiz müellif nüshalarına ulaşarak, eserleri almalı. Farklı musallar mukayese ederek bunları çıkarmalı. Bununla alakalı ben bir yazıda kaleme almıştım Mevlana ve İbn Arabi ile alakalı. Mevlana ile alakalı Ahmet Cevdet Paşa diyor ki kim bizim zamanımızda derse ki meslevinin 6 ve 7 cildi var diye on döverlerdi diyor hocalar nasıl böyle bir şey diyorsun diye mesleviye baktığınız zaman böyle şerif şerife uymayan kıssalar vesaire 6-7 dedir sonra dilleri de farklıdır yani nasıl Yahya Kemal'in diliyle bizim lisanımız farklı Yahya Kemal'i bugün bir edebiyat öğretmenine verseniz lugate müracaat etmeden Yahya Kemal daha dün vefat etti onu bile anlamakta zorlanır. Bülbül'e emir var, lisan öğren vaktan diyor ya üstad. Yok ettiler bir lisanı, o lisandaki kelimeler İslamiyet'i çağrıştırıyor diye doğradılar, gençler karşıya. Peki şimdi o kadar zamanda lisan bu kadar değişiyorsa ama meslebiye bakıldığı zaman sonrasıyla öncesi arasında e, birkaç asır olacak şekilde lisanla böyle bir fark var. Efendim ehli oturmalı, bunun üzerinde uğraşmalı. Fakat şu bir ölçü olsun Hz. Mevlana diyor ki Mesnevimiz bir tevhid dükkanıdır. Bunda İslam'a, tevhide uygun olmayan ne varsa onu atın diyor. Yani buradan onda şeriatı uymayan bir şey varsa onun Mevlana'ya ait olmadığını, olmayacağını onun bir ifadesiyle de anlamış oluyoruz. Neden oldu, bu nasıl oldu? Tabi adam başına bir sarık koydu, İslam mahallesine girdi. İslam'ı bozmak için casu olarak geldiler. Müstensihler vardı, yazıyorlardı, çiziyorlardı. Matva yoktu bugün olduğu gibi. Hacimli kitaplar tabi. Araya birkaç satır koyunca kim ne zaman okuyacak, ne kadar zamanda okuyacak, nasıl bulacak bunu? Bunları tespit etmek maalesef zorlaştı ehli biliyordu anlıyordu bunu. E, ayıklayanlar da vardı ama belli dönemlerde bunlar oldu. Korkmasınlar kardeşlerimiz. Ulemaamız ölçüyü koymuş. Kur'an-ı Kerim var, sünnet-i seniye var. Onlar da demişler ki kitaplarımızda bize isnat edilenlerde eğer Kur'an'a ve sünnete muhalif bir şey bulduysanız almayın, çöpe atın.